Yaralı vücudum kanlar içerisinde Hani aşk, hani iman neredesin? Mazlum kıvranıyor zalimin pençesinde Hani dost, hani müslüman neredesin? Beynimi bulandırıp Saçmalıklar dolduruldu Ben ruhumu Ben insanlığımız Üzlüyorum Şehadet gülüm açacakken Dalında sorduruldu Leyla'ıma kurban edecek Vücudum Neredesin Analara küfreden Da varmış Hazreti Hasan'ı, Hüseyin'i özlüyorum. Allah'a inanmayan gavurlar da varmış ülkemde. Yaradana köle olan evliya, neredesin? Zindanlarda kardeşlerim can verirken, Hararetle bayramlar kutlanır ülkemde. Müslümana radikal, yobaz denirken, Sen, dinin sözcüsü, neredesin? Her toprak altında, mazlumun ahı yatıyor. Hesabını soracak mücahide özlüyorum. Sorumsuz gezen gençler var ülkemde. Hani emanet? Kan-ı yemin, neredesin? Sanki yaralara derman olacaktın. Sanki tağuta hakkı ferman olacaktın. Böyle mi temadun, böyle mi duracaktın? Hazreti Hamza, Allah'ın aslanı, neredesin? İslamiler de benim değil, mescitler de. Tevhidi haykıran hep bu Yalan dolu fetvalar geziyor ülkemde. Fatih'in hocası Akşemseddi, neredesin? Birinde tekbiri haykıranlar gördüm. Allah rızası için butları kıranlar gördüm işkence feryadıyla dolozundanlar gördüm tarihe gömülak ne onca mazlum açlıktan hep kırılıyor bir çavdar bir arpa ekmeynoz diyorum Vergilerle yapılan anıtlar dikiliyor. Hani İbrahim, hani Baltan, neredesin? Millet kudurmuş sanki, cehennemi istiyor. Ben inandım ya Rabbi, Cennet özlüyorum. Adım adım Azrail, can almaya geliyor. Hani endişeye, bu neredesin? Ş şey, i korku ne nein Gün geçtikçe dinimi kan ebreherere Bir taşla gedikler açan eba bile uzluyorum. Müslümanım diye geçinen nice keferelere bir şamar atacak eller nerederedessin? Bacımın taktığı türban gözlere batıyormuş. Yine etekli yosmalara saygı var ülkemde. İnsan hakları öldü. Mezarda yatıyormuş. Yerin dibine mi girdin özgürlük? Neredesin? Dağlarda çarpışan kardeşlerim var. Ben silahımı, ben cihadımız öziyorum. Kâfir eliyle batırılan güneşlerim var. Ölümle dirilen şehadetim neredesin? İçkiyi içip de çok şükür diyenler var. Ağlanacak haline sorumsuz gülenler var. Yetimi iteleyip hakkını yiyenler var. Hani yürek, hani vicdan, neredesin? Dar ağacını gösterdiler alim bedenlere. Ben hocamı, ben davamı diyorum Şimdiden biçilmiş sahipsiz kefenlere, girip yatacak şehidin neredesin? ''Gitme, dur hele çocuğum, bak arkana, senden yardım bekleyen garipler var ülkemde. Belki bugün ölürler, belki kalmaz yarına, şehitler yazacak kântip, neredesin?'' ''Hüzün çöktü içime bugün, kardeşlerim gidiyor, saf duygularımla merhameti özlüyorum.'' Vurulan evlatlar var, halalarım ağlıyor, beni boğacak gözyaşım neredesin, neredesin?